E, kardeşlerim 38. sure olan Sat suresini inşallah tekrar okuyacağız. Öncelikle sure hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, Kamer suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 88 ayettir. İsmini 1. ayette yer alan Sat harfinden anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sat. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki. küfredenler iddia ettiklerinin aksine bir gurur ve tefrika içindedirler. Onlardan önce nince helak ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildir. Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kafirler, bu pek yalancı bir sihirbazdır. İlahları tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şey reddiler. Onlardan ileri gelenler, yürüyün, İlahlarınıza bağlılıkta direnin. Sizden istenen şüphesiz budur. Son dinde bunu işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Kur'an aranızdan Muhammed'e mi indirildi diyerek kalkıp yürüdüler. Belki bunlar Kur'an'ın hakkında şüphe içlenmiştiler. Hayır. Azabımıza henüz tatmadılar. Yoksa aziz ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut. göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanlar hükümrandı onların elinde midir? Öyleyse göklerin yollarında yükselsinlerdi, görelim. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur. İşte şurada bozguna uğratılacaklardır. Onlardan önce Nuh kavmi, At kavmi, kazıklar sahibi firavun, Semut, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberi yalanladılar. İşte bunlar da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 Sana davacıların haberi ulaştı mı? Maberin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Korkma, biz birbirine hısım iki davacıyız. Aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme, bize doğru yolu gösterdiler. Onlardan biri şöyle dedi. Bu kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyleyken...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 Üç ayağının üzerinde durup bir ayağını tırnağın üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunmuştu. Süleyman, "Gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmak için istediğim" dedi. Nihayet güneş battı. O zaman onları yani atları tekrar bana getirin dedi. Bacaklarına ve boyunlarına sıvazlamaya başladı. "Am biz Süleyman'ı imtihan ettik."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 emrine artık. Doğrusu onun bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir değeri vardır. Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk verdi, diye seslenmişti. Ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su, dedik. Bizden bir rahmet ve olgun bir akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir misine bağışladık. enli bir demet sap al da onunla yere vur. yeminli böyle yere getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi.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 Şüphesiz bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur. Bu böyle ama az bunlara kötü bir gelecek vardır. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kanlı yeri. İşte bu. Kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar. Buna benzer daha türlü türlü başkaları da vardır. İnkarcıların liderlerine,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 İnkarcılar der ki, kendilerini dünyadayken kötülüklerden, say kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz? Alay aldığımız onlar değil miydi? Yoksa buralarda da onları gözden mi kaçıyorduk? İşte bu cehennem ehlinin tartışması şüphesiz bir gerçektir. Resulüm de ki, Ben sadece bir uyarıcıyım, tek ve kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanlara Rabbi olan Allah üstündür, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu büyük bir haberdir ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar orada tartışırken benim meleği ala hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ben, Ancak apıcık bir uyarıcı olduğum için bana vahyomluyor. Rabbin melekleri demişti ki, Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine de ruhundan üfürdüğü zaman derhal ona secdeye kapanayım. Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız iblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.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 İblis, ey Rabbim, o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet verildi. Allah, haydi, sen bilinen güne kadar müflet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, senin mutlak kudretini and olsun ki onlardan ihlasa erdirilmiş kulların bir yana hepsini mutlaka hazıracağım, dedi. Doğrusu ki ben hep doğruyu söylerim, mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım, buyurdu.